Van depremi günü. Günaydın. Bugün 30 Ocak 2012 pazartesi. Van Erciş depreminin 100. Van Edremit depreminin 82. günü. Hafta sonu gördüğünüz Van'da çadırlar kar altında. Vanlılar soğuktan kaçıyorlar ve hasarlı evlerine geri dönmek zorunda kalanlar oldu. Durum 23 Ekim'den deprem gününden çok daha iyi değil aslında. Bugün bir Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Merkezi'nden İdil Elveriş ile konuşacağız. İdil deprem mağdurlarına yönelik ücretsiz hukuki hizmet ağı için Van'da'ya da geçtiğimiz hafta avukatlar ve baroyla bir araya geldi. Neler yapıyorlar onu konuşacağız. İdil günaydın. Günaydın, günaydın. Nasıl bir geziydi, nasıldı Van? Ee, yani ben Van'a daha önce gitmiştim. Ee, bu sefer gittiğimde tabii çok daha farklı bir ortam görüyordum yol kenarlarında. Ee, çadırlar, açık alanlarda e, konteynerlar, e, gece olunca bir zamanlar cıvıl cıvıl mahallelerde e, apartman silüetleri ama hiçbir ışık yok. E, belki burada biraz e, zamanımızda kısıtlı olduğu için e, projeden bahsetmek e, evet. lazım. E, fikir şuradan doğdu aslında. E, Van depremi olduktan hemen sonra birçok meslek grubu alana indi. Psikologlar gitti, doktorlar gitti, hemşireler gitti Aklınıza gelebilecek birçok insan gitti Yani gönüllü yardımlarının dışında orada mesleki anlamda bir şeyler yapmak için Ama baktığımızda avukatların ya da baroların hep hesap numaraları verdiğini Bağışlar için yol gösterici olduklarını gördük Ve buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor Yani avukatlık mesleği aslında kendisini böyle zamanlarda ee, bir şeyler yapabilecek birisi bir şey olarak görmüyor ee, dolayısıyla aslında yapılabilecek birçok şey de var biz de e, bunun öncüsü olmak istedik mesleki anlamda e, neler yapılabilir diye burada e, örneğimiz de aslında 11 Eylül'deki e, modelde 11 Eylül'de e, New York'ta şunu biliyoruz ki bir anda 3000 kişinin için ölüm belgesi e, ki bazılarının cesetleri bulunamadı buna hukuki anlamda gayip deniyor e, gaiplik belgesi çıkartılması gerekiyor. Bu insanların oturdukları evler, çalıştıkları işlerle ilgili e, sözleşmeler, bir takım çok önemli hukuki belgelerinin işte isterseniz evlilik cüzdanı deyin, isterseniz tapu deyin, bunların bir anda yok olması, e, aynı anda yürüyen e, birçok e, mahkeme dosyalarının bulunması, borçlar, krediler birçok unsur bunun içerisinde. E, girebilir. Dolayısıyla dedik ki e, burada da büyük olasılıkla e, bu tarz ihtiyaçlar var. E, bunlara dönüp e, bir şeyler yapalım e, fikri e, ortaya çıktı. Belki şunu söylemek lazım. Aslında e, biz bunu zaten e, kurmuştuk. Yani Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi olarak e, zaten 5 yıldır e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla e, İstanbul'daki özellikle hukuk biralarını bir araya getirerek bir sosyal sorumluluk mesleki anlamda bir sosyal sorumluluk olarak bir arada çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama afet anında e, direkt mağdurlara yönelik e, bir şey yapma fikri bizim aklımıza da gelmemişti. Bu Van sayesinde, yani artık sayesinde demek çok da doğru bir e, ifade değil belki ama bunu sadece e, İstanbul'da büyük hukuk sivil toplum kuruluşları yönelik yaptığı bir şey olmaktan çıkartıp e, Van'da da yapılmasını e, sağlayabileceğimizi açıkçası e, düşündük, e, gördük. Peki konuştum, İdil, İdil Van'a gittiniz, yok yok gayet iyi. E, Van'a gittiniz ve orada baroyla ve avukatlarla bir araya geldin. Evet. Orada durum ne? Yani ne kadar ilerleyebilmişler, hukuki anlamda bir şey yapılabilmeye başlanmış mı? Ee, şimdi aslında e, aylar sonra bir araya geldiğimizin e, belki e, altını çizmek lazım. Bunun nedeni de onlar bir şey yapmak istemiyorlar değildi tabii ki. E, şeyden sonra e, bir hafta içerisinde acil işler görülmeye başlamış mahkemelerde. Fakat e, hakimlerin de e, şeyleri zarar görmüş. Adliye zarar görmüş. Şu anda mesela duruşmalar Van'da bir e, binasında yapılıyor. Gayet e, geçici e, koşullar içerisinde. Ki o var. binanın yani, da hasarlı olduğunu biliyoruz aslında. Elbette. E, yılbaşına kadar duruşmalar vesaireler de yapılmadı. E, ve e, sonuçta avukatlar da orada yaşayan insanlar olarak deprem mağdurları. Dolayısıyla onlar da elbette kendi ailelerini e, şehir dışına çıkarmak, eşlerini göndermek, işlerini döndürebilmek için zor durumda kalmışlardı. Nitekim gidince görüyorsunuz Barolar Birliği'nin avukatlara yönelik yollamış olduğu bir takım konteynerler var. Hatta yani diş hekimi bile görüyorsunuz konteynerin içerisinde. Dolayısıyla avukatlar için öncelik ben Baro Başkanı'nı da tanıyorum dönemden aynı dönemdeniz İstanbul Hukuk'tan konuştuğumuzda yani onların önceliği Öncelikle e, duruşmalar başlayana kadar herkesin kendi ayaklarının üzerinde vesaire de en azından birazcık. E, o yüzden de zaten e, aradan vakit geçtikten sonra gidebildik. Nitekim iki tane avukatın enkaz altında kaldığını ve öldüğünü biliyoruz. E, dolayısıyla yani mesleki anlamda da bir e, raddeye gelinmesi gerekiyordu ki e, bir şeyler yapılabilsin. E, Başkan Bey sağ olsun böyle bir projenin içerisinde çalışmak isteyebilecek kişileri topladı. Şu anda avukatların çoğu başka başka yerlere davamış durumda. Bir araya geldik. Biz şöyle bir şey düşünmüştük. Öncelikle yani herkese yetişebilmek mümkün değil. Gönüllü bir iş yaptığınızda, bir sosyal sorumluluğa dayanan bir iş yaptığınızda herkesi hedefleyemiyorsunuz. Küçük başlayalım. Bir küçük bir başarımız olsun ondan sonra başarılı olduğumuz şeyi başka başka alanlara yarayabiliriz diye düşündük. Dolayısıyla küçük olsun bizim olsun derler. Bir araya geldik ve şeyleri değerlendirdik. Bir İstanbul'daki hukuk bürolarıyla. E, i̇ki şey yaptık biz bu e, depreme yönelik. Bir tanesi e, afet anlarında hukuki ihtiyaçlara e, yönelik bir broşür hazırladık. Yani zayi olmuş kaybolmuş hukuki belgeleri nasıl çıkartırsınız? E, ölüm belgesi nasıl alınır? Çok basit böyle herkesin anlayabileceği ifadelerle onları e, yazdık. Onların basılması ve oraya gönderilmesi şimdi e, e, gündemde. İkincisi de İhtiyaç tespit formları geliştirdik yani insanların hukuki ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz ki onlara yönelik bir şeyler verelim dolayısıyla baroyla ve gönüllü bununla ilgilenebilecek avukatlarla bir araya geldiğimizde ee, formun üzerinden geçtik biraz bunu böyle sorarsak anlarlar mı nasıl anlatmalıyız nasıl sormalıyız insanlar e, güvenecekler mi anlayacaklar mı gibi e, değerlendirmeler oldu çünkü Türkiye'de gönüllü iş yapma geleneği çok yaygın bir şey değil birisi için parasız pulsuz bir iş yapmaya kalktığınızda önce niyetiniz sorgulanıyor Kimsin? niye bana yardım etmek istiyorsun? Peki ee, İdil, Dolayısıyla... şimdi bu formları dağıtacaksınız ve bu broşür dağıtılacak değil mi Doğru Hanım? Şöyle düşünüyoruz şu aşamada broşürlerin dağıtılması elbette gündemde. Fakat asıl yapmaya çalıştığımız avukatlar hanelere giderek o hanedeki hukuki ihtiyaçları anlamaya çalışacaklar. Bunlardan hangisiyle ilgili yardım istendiğini anlamaya çalışacaklar. Ve ona göre bu ihtiyaçları tespit ettikten sonra bunlar ne kadarı Van'da yapılabilir, ne kadarı İstanbul'da bu işe yardımcı olmak yani avukatları eliyle yapılabilir. Bir iş bölümüne e, gitmeye çalışacağız ama şöyle demek lazım yani bu Türkiye'de ilk defa yapılıyor. O yüzden biz de biraz e, yapa yapa. El öğrenci. yordamı ile gidecek. Yani. Evet el yordamı ile gidiyoruz. Yani pat diye insanları kağıda boğmak değil hiçbir şekilde. Çünkü Türkiye'de insanların böyle bir kağıtlarla haşır neşir olma onları okuyup anlama gibi bir, bir durumları yok. Dolayısıyla öncelikle ihtiyaçları tespit edelim. Bunlarla ilgili nasıl e, bir yardım isteniyor mu onu anlayalım. Ondan sonra da e, neler yapabiliriz? İstanbul'dan neler yapabiliriz? Ee, Van'dan neler yapabiliriz? Onu anlamak e, lazım. Peki Bu çok arrakiler... çok teşekkür Tabii. ediyoruz İdil. Senle bunu edelim. konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Peki tamam. çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ Kolaylıklar. Olsun. Hoşçakalın. Van Depremi günü.